hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Yeni Zelanda'da hükümet iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tartışmalı bir tasarının parçası olarak çiftlik hayvanlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını vergilendirmeye yönelik planlarını açıkladı. Başbakan Jacinda Ardern, hayvanların dışkı ve idrar yaptığı ya da giyirdiği sırada çevreye salınan gazlardan alınması planlanan verginin dünyada bir ilk olacağını duyurdu. 5 milyon nüfusa sahip olan ülkede 10 milyon büyükbaş ve 26 milyon küçükbaş hayvanın saldığı gazlar ülkenin en büyük çevre sorunlarının başında geliyor. Hükümetin projesine göre hayvanların saldıkları metan ve azot oksitler nedeniyle çiftçiler vergiye tabi tutulacaklar. İklim Haber'den Şenol Bali'nin haberine göre Dersim Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde maden projelerine ve madencilik faaliyetlerine karşı miting düzenlendi. Bu madenler ya faaliyetlerini sürdürüyor ya da şu sıralar yapılması hedefleniyor. Hazırlıkları günler öncesinden yapılan mitinge binlerce kişi katıldı. Konuşmaların ve tiyatro gösterilerinin yapıldığı mitingde yörede devam eden ekolojik yıkımlara karşı duyarlılık çağrısı yapıldı. Binlerce kişi miting öncesi yaşam alanlarımızı savunuyoruz, biz kazanacağız pankartıyla sanat sokağından Seyit Rıza Meydanı'na, davul zurna ve zılgıtlarla yürüyüşe geçti. Dövizlerin açıldığı, sloganların atıldığı yürüyüş sırasında... Madene hayır, Dersim'e sahip çık, Dersim'de maden istemiyoruz sloganları dinlendirildi. Mitingde ilk olarak Dersim Emek ve Demokrasi Platformu adına söz alan Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin ortak basın metnini okudu. Çetin, tarihi bir kent olan Hasankeyf, Pertek ilçemiz gibi onlarca köyümüz baraj altında bırakıldı. Doğa katliamı aylardır Şırnak, Hozat, Ovacık'ta katledilen ormanlarla devam ediyor. Dersim doğası, yeraltı ve yerüstü kaynakları uzun zamandır saldırılara karşı da karşı karşıya. Barajlar, hesler, altın ve başka madenlerine dair açılan sahaların 13'ü Pülümür, 14'ü Ovacık, Merkez ve diğer ilçelerde ise daha az olmak üzere toplamda 40'a yakın saha yaban hayatının suya, havaya, kutsal mekanlarımıza, küçükbaş hayvanımızın ve arılarımızın alanlarına, Toplamda 2 bin ailemizin geçimine saldırıyor. Küresel düzlemde kapitalizmin ihtiyaç duyduğu enerji ve maden kaynaklarının tüketilmesi, ulusların ve halkların sömürülmesini, doğanın talan edilmesini amaç edinen sermaye grupları bizleri bir ağacın gölgesine hasret bırakmak istiyor. Dersim topraklarının önemli bir kısmı maden ruhsatlı ya da maden alanı olması için arama çalışmaları kapsamında. Ayrıca başta hozat ovacık olmak üzere orman kesimleri giderek artmakta. Onlar insanımızın doğamıza, kültürümüze, inancımıza, aşımıza, ekmeğimize saldırdılar ifadesine yer verdi açıklamasında. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yani OCHA ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu IFRC tarafından Mısır'da önümüzdeki ay düzenlenecek 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP27 öncesinde sunulan rapora göre Sıcak dalgaları kaynaklı tahmini ölüm oranları şaşırtıcı derecede yüksek ve tüm kanserler ve tüm bulaşıcı hastalıklarla şu anda karşılaştırılabilir düzeyde. Buna göre 2100 yılına kadar aşırı sıcak olaylarının Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerine de 60, 600 milyona kadar insan için yaşanmaz hale getirebileceği söyleniyor. Rapor iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarının büyüklüğünü ve sıklığını şiddetlendirdiğini gösteren artan sayıda çalışmaya da katkıda bulunuyor. Pakistan ve Somali gibi ülkelerde bu yıl felaketlere neden olan rekor yüksek sıcaklıkların daha ölümcül, daha sık ve daha yoğun yaşanabileceği konusunda uyarıyor bu rapor. Dünyanın en düşük gelirli ülkeleri hali hazırda aşırı şekilde ısınıyor ve bundan orantısız şekilde de etkileniyor. İklim değişikliğinde en az sorumluluğu olan bu ülkeler Önümüzdeki 10 yıllarda risk altındaki insan nüfusunda önemli bir artış görecek. OCA koordinatörü Martin Griffiths diyor ki iklim krizi kontrol altına alınmadıkça sıcak dalgaları ve sel gibi aşırı hava olayları en çok savunmasız insanları vuruyor diyor. Rapora göre önümüzdeki 10 yıllarda sıcak dalgalarının sahel, Afrika boynuzu ve güneybatı Asya gibi bölgelerde insanın fizyolojik ve sosyal sınırlarına Zorlamaya başlaması bekleniyor hatırlatalım 55 santigrat derecenin üzerinde insanlar yaşayamıyor raporda küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 2 ila 2,5 derece üzerine çıkması durumunda aşırı sıcak hava dalgaları ayrıca Georgia, Alabama, Louisiana ve Kaliforniya'da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde 2070 yılına kadar insan yerleşimi için uygun ne yitireceğini söylüyor. Yani daha az uygun hale gelecek ve belki insanlar burada yaşayamayacak. Böylesi bir durumda daha sık ve şiddetli aşırı sıcaklıklar daha fazla hayvanın ölmesine ve bitkilerin yok olmasına neden olacak. Raporun yazarları bulguların şaşırtıcı ve rahatsız edici olduğunu belirtiyor. Tabii bizce hiç de şaşırtıcı değil. İstanbul Başakşehir'de Şahin Şahintepe halk dayanışmasının çaresiyle toplanan mahalle halkı Kentsel dönüşüm sürecini tartışmak için bir araya geldi. Şahintepe halk dayanışması çaresiyle toplanan mahalle halkı ranta izin vermeyeceğiz dedi. İstanbul Başakşehir'e bağlı Şahintepe mahallesinde yaşayan insanlar mahalledeki kentsel dönüşüm sürecinden rahatsız. Bunun için bir paralel oluştu ve e, uygulamaya sokulan rantsal dönüşümün nasıl engelleneceği tartışıldı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.